Allahü Subhanhu ve Taala cennetine giren san mı kullarından eylesin. Kimi yüzlerin alt, kimi yüzlerin karacağa bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri apılanlardan eylesin. Allahü Subhanhu ve Taala cennete girmeyi ve cemaliyi görmeyi hepimize nasip etsin. Razı olduğu amelleri sevmeyi ve sevdiği insanların sevgisini bizlere nasip etsin. Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı kıyamete kadar tevhid ehli insanlardan eylesin. Şeytan ve avanelerini onlardan ıcak kılsın. Evet kardeşlerim bugün yapacağımız sohbet, sevginin temeli Allah'ı bilmekten geçer. Konumuz bu. Biliyorsunuz sevgi fıtri bir meseledir. Allah Azze ve Celle yarattığı biz kullarına fıtri birçok hasletler vermiştir ki bunlardan bir tanesi de sevgidir. Sevginin birçok çeşidi vardır. İnsan karşı cinsten tut, eşyayı, dünyayı, yaşamayı, güzel konuşmayı, onurlanmayı, güzel giyinmeyi birçok şeyi sever ama Bir de değeri olan bir sevgi vardır ki, yani onu kayıtlı kılan, hakikaten onun anlaşılması için içinin doldurulması gereken bir şey vardır ki, o da Allah sevgisidir. Bu bir ölçüdür. Eğer ölçü numune tertemiz olmazsa, bir değer olmazsa, ölçülecek şeylerin de anlaşılması mümkün değildir kardeşlerim. Onun için. sevginin temeli önce Allah'ı bilmektir. Allah subhanu kuvveti alayı bilmektir. Eğer insan Allah'ı bilmezse bu sefer sevgi artık eksen değiştirecektir. Sana yakın olana, sana fayda verene, senin iyiliğini isteyene, bir menfaatin olana sevgi ne yapacaktır? Kaymaya başlayacaktır. Ama bunların hepsi yapay olan sevgilerdir. Elinden kaçtığında o sevgide ne yapar? Gider. Bir güzeli sever, güzelliği kaybolur, sevgi de kaybolur. Bir malı sever, mal elden gider, o sevgide ne yapar? Gider. Bir ilan dost olur, arkadaş bilir, onu sever, hainlik yapar, o sevgi ne yapar? Gider. Ama sevginin temeli Allah'a bilmekten tevhidten geçerse, o zaman ölçü kolay kolay ne yapmaz? şaşmaz, Kantar da ne yapar, doğru tartar. İşte sevginin temeli Allah'a bilmektir ki bunun da iki tane kaydesi vardır kardeşlerim, kuralı vardır. Birincisi kullarına iyiliğinden, ihsanından dolayı herkesin sevmesi anlamına gelen avamın sevgisidir ki böyle bir sevgiyi hiç kimse inkar edemez çünkü kalpler kendisine iyilik eden kişiyi sevmeye, kötülük eden kişiye ise Nefret etmeye bağlıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık, ilham ettik, öğrettik diyor. İnsan iyiliğe de kötülüğe de nedir? Meylildir. Ufacık bir çocuk daha iyi olsa ona iyi davransanız o çocuk sizi sever. Ama ona kötü davransanız muhakkak size ne yapar? Yaklaşmaz bile, etrafından bile ne yapmaz? Geçmez. Allah Azze ve Celle kullarına iyilik eden ve bütün kullarına nimet verendir. Nimet veren o olması hasebiyle nimetleri kazanmamıza ve bize gelmesine sebebi yaratan da Allah'tır. Yani Tirmizi'nin kitab-ı Zühde gelen ifadede olduğu gibi ayakkabının diyor tasması düşse onun tamirini Allah'tan ister. O bir sebep halk etmeden sen onu tamir ne yapamazsın yapamazsındır. Evet kardeşlerim. Ancak gerçekteki sevgiyi kalbi Allah sevgisine götürmüyorsa o zaman kul gerçekten başkasını sevmemiş ancak kendini sevmiştir. Ve kendisine iyiliğinden dolayı bir şeyi seven herkes böyle olup gerçekte başkasını değil Allah için değil ancak kendini sevmiştir. Aslında bu kötü değil, öyle de bir şeydir ama insanın bu şeyle nefsini, hevasını ilah edinmesine kadar bu olay ne yapar? Gider. Aleyhissalatü vesselam size verdiği nimetlerden dolayı Allah'ı seviniz. Allah sevgisi için birbirinizi seviniz ve benim sevgim için de ehli beyti, ailemi sevin buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın kardeşlerim. Demek ki sevginin neyi varmış, aşamaları varmış. Bu aşamalar insan bu sevgide kendisine iyilik yapanı, güzellik yapanı yardımda bulunanır. Sever o bittiği zaman tamamen ilişkisini kesiyorsa bu sevginin sadece、e, karşıdakini sevme değil. kendi kendini sevdiğinin nesidir? Tescilidir. Allah bizlere hayır versin, güzel bir anlayış versin. Onun için aleyhissalatü vesselam bir sözünde şu üç şeyi yapan diyor bütün azalarında imanın lezzetini ne yapar? Vurur diyor. Birincisi sevdiğini Allah için sevme. İkincisi sevmediğini Allah için sevmeme. İkincisi Ateşe girmekten se küfre girmekten se ateşe girmeyi tercih etme işte bunu yapan insan imanını bütün damarlarında imanın lezzetini ne yapar bulur Rabbim kendisini sevenlerden ve kendisini sevdiği insanları sevenlerden ve sevdiği amelleri sevenlerden iyilesin bizi kardeşlerim. Sadece kendi kendini seven ve onunla yetinen bir kişi, Allah açısından yaptığı iyilik dışında kendini sevmeyi gerektirecek şeyleri bilmeyen kişidir. Yani cahildir, kabadır, vefasızdır, nankördür ve kendi çıkarlarını düşünen tam bir haindir, egoistdir. Bu tip, bu vasıflı insanların İslami bir kimliği yakalaması. İslami bir sıfati bulması mümkün değildir. Bu tip insanlara Allah Kitabında gerekli cevabı zaten veriyor kardeşlerim. Onun için hamd iki türludur. Birincisi şükür hamdı ki bu sadece Allah'ın verdiği nimetler için olur. İkincisi ise Allah'ı övmek, yüceltmek ve sevmek hamdıdır ki bu da Allah Azze ve Celle bir zatiy zatından dolayı bunu hak etmiştir. Sevgi de böyledir. Allah Azze ve Celle bizden nimetlerine ne yapıyor? Şükür istiyor, nankörlük istemiyor. Ve Ali Sallallahu Aleyhi ve Salihamin bir sözünde kendisine iyilik yapana teşekkür etmeyen Allah'a ne yapmaz? Şükretmez diyor. Teşekkürde bulunmaz diyor. İyiliye karşı muhakkak insanın teşekkür etmesi ne yapıyor? İdratının gereğidir. İmanın insanlığın gereğidir. Ali sallallahu aleyhi ve sallam kendisine yapılan hiçbir iyiliğini yapmamıştır, unutmamıştır ve dostuna vefalığını sonuna kadar ne yapmıştır, sürdürmüştür, asla sırt dönmemiş, asla ankörlük yapmamış ve hiç kimseye sırt dönmemiştir. Allah bizlere hayırlı dost versin, samimi, ahlaklı, İslami sıfatta insanlara nasip etsin. Kardeşlerim, sevginin ikinci türü ise. Ehli ve layık olduğu için Allah'ı sevmektir. Şimdi Allah bize sevgiyi vermiştir ama her şey sevgi üzerine kurulu değildir. Ama burada genel bir kayıda vardır ki sev. Neyi seversen sev. Ama bu sevgi Allah sevgisini ne yapmasın? Bastırmasın. Kayıda burada nedir? Budur. Eğer Allah sevgisini bastırmaya başlarsa sevgi o dereceye gelirse artık bunun boyutu şirk boyutuna kadar ne yapmıştır? Gelmiştir. Elbisenin kulu, dünyanın kulu, kadının kulu gibi ifadeler bunlar nedir? Hep buradan türemiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın veyahut Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. Bu sefer insanların sevgisi Allah sevgisini ne yapıyor? Bastırmaya başlıyor ve asla şirk koşmadan ne yapmaz? İman etmezler diyor. Demek ki sevgi olacak ama bu sevgi Allah sevgisinin önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Veyahut fıtri olarak sevgiye baktığımızda anne sevgisi, baba sevgisi, kardeş sevgisi bizde yok mu? Var. Akraba sevgisi yok mu? Var. yur, yer, yurt, yer, iş, memleket sevgisi bunların hepsi var ama bu çıtayı yükselttikçe kaydeler de ne yapıyor değişmeye başlıyor. Fıtri olarak evet sevmek zorundasın ama ayette öneye giriyor eşleriniz, çocuklarınız, yakın akrabanız, babalarınız, çalıştığınız iş yeri, hoşunuza gittiğiniz meskenler eğer sizlere bu şeyler Allah'a ve Resul'ünle gitmeye Alık koyuyorsa yolunuza bir engelse ne yapın kusurun bekleyin diyor Allah fasık olan bir kavme idaet edici değil diyor yani bunlar Allah'ın sana verdiği bu nimetler ve senin verdiğin o sevgi seni Allah'a veresunla yönetmekten ne yapmayacak alık koymayacak alık koyuyorsa bu sevgi hayırlı bir sevgi değil bakın burada fısık boyutunda ama bu sevgi biraz daha ileri boyutuna gider. Allah'ı sever gibi olursa bu sefer şirk boyutuna gidiyor. O nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin diyor. Veyahut Nuh Aleyhisselam'ın kavminde sakın o ilahları bırakmayın. Ve Veguz, Nesur, Yevus gibi onlar kimdi? Bunlar da salih insanlardı. Ve o insanları Allah'ı sever gibi o insanları ne yaptı? Sevmeye başladı. Demek ki sevgi de neye bağlı? Kayıtlara bağlı. Eğer bu kayıtları geçerse O sevgi, sevgilikten ne yapıyor? Çıkıyor. Kardeşlerim bizim dinimiz vasat bir dindir. Orta yolu tutmakla emredildiğimiz bir dindir. Sev ama ölçülü sev diyor. Hatta hadis-i şerifte dostunu ne yap? Ölçülü sev, bir gün olur düşmanı mı olur diyor. Düşmanına ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur ne yapar? Dostun olur diyor, öyleyse Her ne olursa olsun, bütün hepsinde ne yapacağız vasatlığı elden bırakmayacağız. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Demek ki Allah sevgisini bastıracak hiçbir sevgide hayır neymiş? Yok kardeşlerim, hiçbir. Bakın Kur'an'dan örneklere bakıyoruz. Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmini Allah'a davet ediyor ve daha sonra. Kavminin yaptığı eziyetlerden dolayı ya Rabbi, kavmin beni dinlemiyor, bunlar kulak asmıyor, sen bunların belasını verdiye lanet ettiğinde Allah Azze ve Celle kavmine yerden ve gökten sular vererek ne yapmıştır? Onlara afatını indirmiştir. Ama bu noktada Nuh Aleyhisselamın oğlu bir türlü babasının yapmış olduğu gemiye ne yapmadı, binmedi. O sularda boğulacağını hissedince Nuhal İslam'ın sevgisi merhametik alev çaldı. Yarabbim bu benim oğlumdi. Allah Azze ve Celle, ey Nuh, cahiller ruhundan olma. Ali kib salamları. Aranızda birbirlerce diyordun ya biz mağların çocuğu. Ne yapacakmış、şey、vara bu kardeşimize? Ali kib salam. Ne yapacakmış bu mağların biliyor musun? O senin oğlun ama. kafirler guruhundan demiştir ve Nuh Aleyhisselam, Ya Rabbi eğer sen beni affetmezsen hamdolsun ki yoldan çıkmış sakınlardan olurum demiştir. Yani her ne olursan ol muhakkak fıtri olarak sevgi vardır ama yine Mümtehine suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onların anaları babaları olsa bile onları sevdiğini asla ne yapamazsın? Ölemezsinler. Bu da gösteriyor ki Allah'a düşman olan En yakın birisi dahi olsa ona sevgine apamıyorsun, besleyemiyorsun. Onun için kardeşlerim sevgiyi, sevginin temeli Allah'ı bilmekten geçir. Allah'ı bilmediğin zaman sevginin de, korkunun da, istemenin de, sığınmanın da hiçbir ölçüsü yoktur. Evet kardeşlerim isim ve sifatlerinin delâlet ettiği hiçbir yön yoktur ki Allah o yönden dolayı. Hatta bütün yaptıklarından dolayı tam sevgiye layık olmasın. Çünkü onun verdiği her nimet bir iyiliktir. Her ceza da muhakkak adalettir. Cezası bile zulümden değil adaletindendir kardeşlerim. Onun için her durumda Allah Azze ve Celle övülmeyi hak etmiştir. Düşünün bir iyilik yapıyorsunuz. Size misli misli o iyiliği ne yapıyor? Geri döndürüyor. Birden yedi yüze kadar. Ama bir kötülük istiyorsun yaz mı diyor? Ta ki artık o gün dolduğunda sen ondan tövbe etmediğinde veya onu silecek bir iyilik yapmadığında yaz diyor ve bir cezaya da bir ceza yazıyor. O da onun nedir? Adaletinden. Ama iyilikte misli misli sana ne yapıyor? Allah Azze ve Celle karşılığını veriyor. Sevinçte de tasada da bunun için kendisine. hamd edilmeye layıktır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin yüzüne, cemaline bakmayı arzu edenler ona yakarmaktan ve anmaktan zevk alanlar ancak müminlerdir. Allah'tan ümidi kesmeyip sürekli ondan isteyen, ona yönelen, ona yakaran ancak müminlerdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sürekli Rabbim'den iyilik, güzellik, selametlik, dünyada da ahirette de hayır dileyenlerden eylesin. Bakın aleyhissalatü vesselam Cemdam denilen bir dağın yanından geçiyor ve diyor ki Cemdandır, devam ediniz. Tekçiler geçtiler. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü tekçiler, münferudun denince Allah'ı tenhada çokça zikreden anan Kadın ve erkekler bunlardır demiştir. Allah bizleri tenhada kadın ve erkek Allah'ı sürekli zikreden insanlı kullardan eylesin kardeşlerim. Başka bir rivayette münfidun Allah'ı çokça ananlar Allah'ı zikre çok düşkün olanlardır ki zikir onların günah ağırlıklarını omuzlarından indirir de kıyamet günü Allah'a hafiflik içinde gelirler demiştir. Evet kardeşlerim hadiste sevgi ilim ve adalet belirtilmiştir ki bunlar her zaman hayır odağıdır sevgi ilim ve adalet bunların hiçbiri birbirinden ayrılmazlar hani bazen anlatıyoruz ya iman kalp dil ve ağızadır bunlar birbirinin varlığıyla gündemdedir bu meseleler de böyledir kardeşlerim. Biri olmadan biri olmaz ve birbirinin varlığını gündeme nedir? Getirenlerdir. Sevgi zaten fıtri bir şeydir. Ama ilim olmadı mı sevginin de hadrini, kıymetini anlamak nedir? Mümkün değildir. Ölçüsünü sınırlarını çizmek nedir? Mümkün değildir. Ve insan bir şeyle aşırı gittiğinde mal sevgisinde veyahut kadın sevgisinde, dünya sevgisinde Yani değişik sevgilerde aşırı gittiğinde artık o insan vasatlığı ne yapar? Kaçırır kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Demek ki sevgi, ilim ve adalet bunların hepsi nedir? Hayır odaklarıdır ve birbirinin varlığıyla gündemde olan meseellerdir. Selim kalp o da nedir? Şirkten arınmış. şirkten uzak, tertemiz kalptir kardeşlerim. Allah bizlere hikmet versin, hayırdan ayırmasın. Bakın, Abdullah İbni Mübarek'in kitab-ı Züh'de şöyle bir ifade geliyor. Abdullah bin Abbas'tan şöyle bir rivayet var. Musa, ey Rabbim, hangi kulları daha çok seversin diye soruyor. Beni anan ve unutmayanı diyor Rabbimiz. Kullarından hangisi daha alimdir dedi, bir doğruyu gösterecek veya bir yanlıştan koruyacak bir kelimeyi bilgilerine katmak için insanlardan ilim öğrenen kişidir dedi. Kullarından hangisi daha hikmetlidir diye sorunca, başkasının aleyhine hüküm verdiği gibi kendi aleyhine de hüküm veren ve kendi lehine hüküm verdiği gibi başkasının lehine de hüküm veren kişidir demiştir. Bakın burada sevgi, ilim ve adalet vardır kardeşlerim. Allah sevgisi konusunda haksızlık yüzüstü bırakmak, sebepsiz terk etmek gibi kulların sevgisinde olabilecek şeylerin olduğunu sanmamak gerekir. Bu konuda insanlardan bazı kesilmek, yanılmakta, sevgisini sevdiğini yüzüstü bırakmakta suçsuz, sebepsiz terk etmekte ve yakınlık kazanmaya çalıştığı kişiden uzaklaşanları görürsünüz. Bunların tamamen sevgilerinin menfaat üzerine ve onun üzerine kurulu olarak hayatlarını ikame ettiklerini görürsünüz. Ama Allah sevgisi böyle değildir kardeşlerim. Bir menfaate dayalı nedir? Değildir. Hatta misale bakacak olursak Terimizin itikafını misalden aktediliyor. Devam edin mi etmeyeyim? Hepiniz sanki mağlupunuz. Sizin dur bir eviniz olsa, bir de köleniz olsa. İşte ev, işte iş, çalış kazan, burada ya ye iç, ücretini getir deseniz, yani azat edeyim deseniz. O diyor köleniz yese, içse ücretini getirip size değil de bir başkasına verse siz bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali de nedir? Budur diyor. Allah Azze ve Celle bunca nimeti verdiği halde insan Allah'ı gereği gibi sevemiyorsa, Allah'ı gereği gibi takdir edemiyorsa, Allah'ı gereği gibi şükredemiyorsa o zaman ne oluyor? Gündemde başka sevgilerin Allah'a giden yolda ne yapma manilerin olduğu gözüküyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir kardeşimiz kalp ameliyeti oldu. Niye oldu? Kalbe giden ana damarlar ne yaptı? Tıkandı. Tıkanınca ona hayat veren kalp teklemeye başladı. Kalp durunca ne olur? Tevhid de olmayınca İnsanın yaşamasının da bir anlamı olmaz kardeşler. İşte Allah'ı bilme, sevginin temeli Allah'a nedir bilmekten ve birlemekten geçen. Eğer Allah'ı sevgide birleyemiyorsak, Allah sevgisini her şeyin üzerinde tutamıyorsak, o zaman kabe'nin içine de itkafa girseniz muhakkak orada da başka şeyleri düşünür, başka şeylerden vaktinizi çok rahatlıkla geçirebilirsiniz. Aynen Ebu Cehil'in, Ali sallallahu aleyhi ve sallamı her gün gördüğü halde dinden, imandan, amelden yoksun hayat yaşadığı gibi, her ne kadar ilim meclislerine gelseniz de ilimden zerre kadar nasip alamazsınız. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, doğruluktan, adaletten ayırmasın kardeşlerim. Bukharede, Müslümde şöyle bir rivayet geliyor: Allah Azze ve Celle içinde kim beni anarsa ben de onu içimde anar. Kim beni bir toplulukta anarsa onu ben daha hayırlı bir toplulukta anarım. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşin yaklaşıyorum. Bir arşin yaklaşmaya çalışana bir kulac yaklaşıyorum. bana yürüyerek gelene ben hoşarak gelirim diyor. Allah razı olsun diyor. Yine bu muhtevada gelen bir rivayette Rabbimiz Fana Hüveteala Resulünün diliyle şöyle diyor. Beni ananlar meclisinde olurlar. Bana şükredenler şükredenleri ben ziyaret ederim. Bana itaat edenlere ben ikram ederim. Bana itaatsizlik edenleri rahmetimden Ümidimi kesmem. Tevbe edenleri onları severim. Allah tevbe edenleri sever. Tevbe etmezlerse onları tedavi ederim. Ayıplardan temizlenmek için başlarına bela ve musibet getiririm diyor. Evet. Ahmed'in müşnetinde geliyor. Allah bizlere hayır versin. Bu rivayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle beni anın diyor. ben de sizi anlayayım. Yani beni zikredin ben de sizi zikredeyim ama beni unutursanız ben de sizi unuturum. Benden yüz çevirirseniz ben de size kendinizi unuttururum. Yani bir Allah'ı unutma karşılığındaysa Allah'tan yüz çevirme ve Allah'ın insanı insana kendini unutturması vardır ki bunlar çok tehlikeli şeylerdir kardeşlerim. Allah kendisini hakkıyla sevenlerden eylesin ve boş şeylerden yüz çevirenlerden eylesin. Bakın ayet-i kerimede inanmış olarak yararlı işler işleyen kimse haksızlıktan ve hakkının yeneceğinden asla korkmaz diyor Taha 112'de. Hadis-i şerifte ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey delikanlı diyor kulağını aç da iyi dinle diyor. Sen nere dolursan ol Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun gözetsin diyor. Unutma diyor bütün insanlar bir araya gelse sana bir kötülük yapmak isterse Allah istemedikci olmaz diyor. Ve bütün insanlar bir araya gelse sana iyilik yapmak isterse Allah istemedikci o sana ne yapmaz nasip olmaz diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki ayet-i kerimenin geldiği gibi inanmış olan insanlar ki Allah bizi onlardan kılsın. Yararlı iş işleyen kimse haksızlıktan ve hakkının yeneceğinden asla ne yapmazmış? Korkmazmış. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Yine Nahl suresinin 118. ayetinde biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah sevgisini hakkı ile anlamayan, hayatına geçirmeyen insan her zaman nefsine ne yapar? Zulmeder. Mesela parayi seven, malı seven bir insana düşünelim. Hadis şerifte ne diyor? Kişi mal toplar, cimredir ama ne yapar? Dost kaybeder diyor. Yani malcı cimrolar. Arkadaş canı olur. Cömert can. Kaçırır onu. Cimriyi kim sever ki? Cimrilikle iman da bir arada ne yapmaz? Bir zaman bir arada ne yapmaz, vurmaz. O kadar insan vardır, arkadaşlıkları cimri olum olmalarının yüzünden yollara ne yapmıştır insanların ayrılmıştır. Müminin spatlarından birincisi nedir? Cömertliktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Özellikle Ramazan ayında rüzgardan daha çok cömerttir. Ama öyle insanlar vardır ki kendilerinde sağurbanlıkta, müsriflikte had safhadadır. Allah yoluna şu kadarları ne yapmaz? Şu kadar. Nasip bile olmaz, olmaz. Vermelerini bırak. Arun hocanın dediği gibi ne yapmaz? Olmaz. Çünkü Allah sevgisi yok ki. Sadece nefis sevgisi vardır, rahat yaşama hırs vardır, dünyaya uzun emelleri vardır. Ne kadar daha çok kazanırım hırsı vardır. Ama hadis şerifte geldiği gibi, ne kadar hırslanırsa hırslansın, dünyadan ona tahtir edilenden başkası ne yapmaz、ki? gelmezdir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Bakın Ebüzzer'in naklediği bir rivayette, Ali sallallahu aleyhi ve sallam Rabbımız Şöyle buyurdu diyor. Hepinizin bildiği malum bir rivayet. Ey kullarım, zulmü ben kendi nefsime ne yaptım, karam kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin diyor. Devam ediyor. Ey kullarım, hidayet yolunu gösterdiğim dışında hepiniz sapıklık içindezsiniz. Öyleyse benden hidayet dileyin ki bensin hidayetin zarfı. Ey kullarım. Benim doyurduklarımda dışında hepiniz açsınız. Öyleyse benden doyurma isteyin ki ben sizleri ne yapayım doyurayım diyor. Ey kullarım, giydirdiklerim dışında hepiniz çıkmaksınız. Giydirmemi istediğiniz kişileri giydireyim. Ey kullarım, sizler gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de sizin günahlanıza alduruş etmem. Benden bağışlanma dileyin. Sizi bağışlayayım. Ey kullarım önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz inanınız, cinliniz hepiniz takvalı bir adam gibi olsanız benim mülküme hiçbir şey kalmayınız. Ey kullarım önde gelenleriniz, sonra gelenleriniz, inlileriniz, cinlileriniz en facir bir adamın münde olsa benim mülkümden hiçbir şey eksiltemezsiniz. İnananınız, küfredeniniz, öncekileriniz, sonralarınız ve hepiniz toplansanız benden bir şey isteseniz aynen bir denize, bir deryaya bir iğneyi batırıp çıkarsın. Ne kadar eksiltiniz? İşte benim mülkümden eksilteceğiniz o kadar. Allah bizlere hayır versin. Kim iyilikte bulunursa Allah'a hamd etsin ama bundan başka bulursa insan kendinden başkasını ne yapmasın, ne yapmasın. Evet kardeşlerim, demek ki insan hayır buluyorsa, bu iyilikler nedir? Allah'tandır. Eğer bir şer varsa, şerre doğru gidiyorsa, gittiği amellerinden hoşlanmıyorsa, başkasında hiç sebep aramazsın. Onu bunu arayıp, ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum demezsin. Otursun kendi nefsini kınasın. Çünkü, bu O kendi edilen işlediklerinden bunlar başına ne atmıştır gelmiştir. Dedeci bir şeyi ötürüyormuşsun. Bak bunu boş gözümün önünde. Sen şuydu. Evet, Muharreden gelen rivayette Allah Resulullahı sallallahu aleyhi ve sallam istifarın büyüğü şudur diyor. Dikkatle dinleyin, not almak isteyen kardeşimi alsın. Allahım, sen benim Rabbımsın. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben de senin kulunum. Elimden geldiği kadar sana verdiğim sözü tutacağım. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetlere şükrederim. Günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla. Senden başka kimse günahları bağışlamaz. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kim sabahleyin işten bu duaları inanarak söylersen, o gün ölürse cennete girer. Kim akşamleyin işten inanarak bunları söylerse, o gece ölürse yine ne yapar? Cennete girer. Tabi sizin kafalarınız kaset gibi olduğu için bu sözlerini hepsini yazdınız biliyorsunuz ve bunu söyleyip bugün ölürseniz muhakkak cennete gidersiniz. Kul her zaman Allah'ın nimetleri içindedir ve o nimetlere kul her zaman şükretmek zorundadır kardeşlerim. Ve aynı zamanda bir insan günah işlemişse de muhakkak ki o günahlarından ne yapacak? Tövbe istiğfar etmek zorundadır. Yine hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede olursanız olun Allah'tan korkun diyor. Bir günah işlediğinizde hemen ne yapın? Tövbe istifarda bulun. Bir iyilik yapın, sadaka verin. Çünkü iyilikler sadakaları ne yapar? Siler götürür diyor. Ve insanlara güzel ahlakla muamele edin diyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bu istiğfarın en büyüğü çok çok önemli bir meselelerden bir tanesi yine Bukhari'nin naklettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar Rabbınız Allah'tan tövbe dileyin ben günde en az yetmiş kere Rabbim'den ne yapıyorum tövbe diliyorum demiştir Ebu Davut'un naklettiği ifadede ise ben muhakkak ki ben de insanım muhakkak benim de kalbim perdelenir Muhakkak ki günde bende en az 100 kere Rabbimden tövbe dileyelim. Bu sizin hepinizin virdi olsun. Günde en az 100 kere Rabbimizden tövbe dileyelim.、Evet. Yaparsınız değil mi? Hani bir şehit diyor hemen yapıyorlar ama biz söylemiyoruz.、Şey、<gülüyor> Müslüman'da da böyle bir ifade var. <gülüyor> Ali kibserde. Abdullah bin Ömer diyor ki. <gülüyor> Ali sallallahu alaihi wasallamın bir oturumda yüz kez Rabbım beni bağışla, Rabbım tevbe mi kabul et, Rabbım sen tevbeleri çok kabul eden çok bağışlı yansın dediğini saydıktır. Evet, Allah bizleri bağışlasın, tevbevizizi kabul etsin çünkü Allah tevbeleri çok kabul edendir. Alhamdulillah. Onun için yapılan amellerin sonunda istiğfar etme. şerî bir uygulama olmuştur ki, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle seher vaktinde istiğfar edenler buyurmuştur. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkınca üç kez ne derdi? Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha sonra Elazülillah. minkeesselam 者 e m なたの支 t e はあ a たの支援者は e なた e 支援 e l あなたの支 a 者はあな e の支援者はあ l l の支援者 s e なたの支援者は e n たの支援 m sen た e 支援者 s あ n たの支 e 者は e なたの支援者はあなたの支援者はあなたの支援者は e なた a 支援 r はあなたの支援者は l な e の支援者はあなたの支 l 者はあなたの支援者はあな a の支援者はあなたの支援者はあなたの支援者はあなたの支援者はあなたの支 i 者はあなたの支援者はあなたの支援者はあなたの支援 i s あ v e の支 i 者はあなたの支援者はあなたの支援者 s あ n Evet, Allah'ın Azze ve Celle'nin sevgisi ancak Allah'ı bilmekten geçer dedik. Temeli budur. Ve bu din kardeşlerim tevhid dinidir ve tevhid dini de istiğfara dayanır. Bir Müslüman devamlı kalbini ne yapmalı? Cilalamalıdır. Bu cilala da nedir? Sürekli Rabb'in da tevbe istiğfar dilemek ve paslanmış kalbi temizlemekten geçirer kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Bakın hadis şerifte şeytan insanları günahlarla mahvettim der, onlar da beni la ilaha illallah ve istiğfarla mahvetti dermiş. Allah Azze ve Celle sürekli dili la ilaha illallah ve istighfarullahla islah olan samimi kullardan eğilsinizlerim. Evet, Peygamber Aleyhisselam binetine bindiği zaman Allah'a üç kez hamdeder, tekbir getirir. La ilaha illa antesuhan ke zalamtu nefsii faufirli derdi. Senden başka ibadete layik ilah yoktur diye ne yapardı? Dua ederdi, kazlıştı. Evet, Rabımla bizlere hayır versin, hayrden ayrılmasın. Bugünkü sohbetimizin konusu sevginin temeli. Allah'ı bilmektir üzerineydi. Rabbim öğrettiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Tevhidimizi güzelleştirsin. Bizlere hayırlı dostlar versin. Samimi insanlar nasip etsin. Vücudumuza sıfat, gönlümüze afiyet versin. Ve ibadetleri kabul olan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, アッあュダンラーイライラーイエイラーイエイラーイエあラーイエイラーイエイラーイエイラーイエイラー